Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatühü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halil İbrahim soframızın yeni bir canlı yayınında sizlerle beraberiz. Allahu Teala bu buluşmamızı hayırlı buluşmalardan eylesin. Amin. İnşallah bu bir hafta içerisinde radyo programımız olmayacağı için, tadilat yapılıyor, size Halil İbrahim sofrasını evimizde sunmaya çalışacağız. Bugün, belki daha önce tanıtımları izleyen kardeşlerimiz olmuştur, mucizeler üzerine inşallah konuşmaya çalışacağız. Bu bir hafta içinde, e, sizlere bir şeyler aktarmaya çalışırken, eğer... E, Bizden kaynaklanan bazı sorunlar, arızalar olursa haklarınızı helal edin. Tekrarlarını da inşallah yayınlarız. İdare edelim birbirimizi. Allahü Teala bu buluşmamızı hayırlardan saysın. Bizlere devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, mucize nedir? Mucize, Kur'an-ı Kerim'de, Geçmeyen bir kelime, mucize olarak geçmiyor ama işaret ettiği, temas ettikleri var. Mesela ne geçiyor? Ayet olarak geçiyor. Birçok Kur'an-ı Kerim'in içerisinde sure var, o surenin içerisinde ayetler var. Bu mu? Bir anlamda da bu, delil manasında geçiyor. Mucize değil de delil. Bazı ayetlere bakıyoruz, mesela beyine diye geçiyor. Bu da delil anlamında, mucize yerine delil kullanılıyor. Mesela burhan kelimesini görüyoruz. Burhan kelimesi de kesin delil, kuvvetli delil malasında. hatta mucize yerine bazen sultan kelimesini de görüyoruz. Mesela bir ayette buyruluyor, bir sultan getirin diye devam ediyor. Şunu öğrenmiş olduk mucize bizim bildiğimiz mucize kelime anlamına birazdan inşallah değineceğiz. Kur'an-ı Kerim'de mucize var mı kelime olarak? Yok. Ama ona işaret eden farklı anlamlar var. Peki mucize nedir kardeşlerim? Mucize peygamberlere verilen eee Allahu Teala'nın bir efendim hediyesidir. Aynı zamanda daha önceden programlanmış ve iman etmesi için insanların olağanüstü halleri içerisinde barındıran bir lütfudur. Altını bir kez daha çizelim. Mucizeler peygamberlerde olur, zuhur eder. Peki mucize diğer olaylardan ne farkı taşır? Adı üzerinde normal olayların dışındadır mucizeler. Bununla ilgili inşallah zaten ilerleyen dakikalarda dilimiz döndüğünce bazı bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bazı notlarımı da aldım unutmayayım diye. Mesela onlardan bir tanesi, devam eden Allahu Teala'nın sebepler aleminde yaşıyoruz. Tabiat düzeni var. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kurduğu bir nizam var. Mesela işte gece vaktindeyiz şu anda. Sabah vaktine geçeceğiz. Bu bir kanundur. Bu kanunu kim ayarlamıştır? Tamamıyla tabiat kanunu dediğiniz zaman komik duruma düşeriz. Çünkü kanunun kim tarafından yapıldığına bakıyorsunuz. Doğa, e, doğa ana, doğa kanunu. Bunun aslında doğru tespiti şudur. Allahü Teala'nın yarattığı, halk eylediği kainatta bir düzen var, bir nizam var. Bu nizamın bir parçasıdır. Şu an gördüğümüz şeyler, zuhur eden şeyler, işte bunlar normaldir. Az önce örnek verdik gece gündüz gibi. Mesela bulutların yukarıda görülmesiyle beraber yağmurun ilerleyen dakikalarda yağmasının olası olduğu gibi sebepler değil mi? Vesile, işaretleri var. Yağmurun yağacağını anlıyoruz. Şimdi bunlar normal, kanunda olan şeyler. Bir de bunların dışında olanlar var. İşte bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz mucizeler bunlar. Olağanüstü şeyler, yani normalin dışında gerçekleşen şeyler. Peki bir insan bunu kendi kabiliyetiyle, kendi isteğiyle yerine getirebilir mi? Geçelim ona. Getiremez. Çok kabiliyetli, çok zeki bir insan, çok kitap okumuş veya çok dua ediyor veya veya veya. Bir insan kendi kabiliyetli de olsa veya... Bunun ilmini de okusa ki öyle bir şey yok bir mucize gerçekleştiremez. Peki mucizelerin amacı nedir? Allahü Teala'nın gönderdiği dinin efendim bu şeriatın ne olduğunu insanlara bildiren peygamberlerdir. Bu peygamberlerin davalarında haklı olduklarını ispat için. Arada mucizeler aktarırlar. Birazdan inşallah sizi aktarmaya çalışacağız. Peygamberler bunu kendileri de ortaya çıkarmaz. Yani kendi istekleri, kendi inisiyatifleri altında değildir peygamberlerin aleyhimü selam. Doğruluklarını kanıtlamak için, burayı unutmayalım, mucizenin gelmesi vesilesi oluyor. Şimdi aynı zamanda sihir çok konuşuluyor. Veya işte büyü deniyor. Bunlar mucize midir? Değildir. Neden? Şimdi az önce ne söyledik? Bir insan kendi kabiliyeti ile, kendi becerisi ile bunu meydana getirebilir mi? Hayır. Allahü Teala'nın lütfetmesi lazım dedik. Ama sihirde, büyüde veya işte göz yanılmaları diyoruz buna. Farklı isimler var. Burada bir insan bunları bir eğitimle edinebilir diyelim dünyanın en hızlı elini kullanan, göz oyunlarını yapan bir insan var. O da nereden bunu öğrenmiştir? Bir başkasından öğrenmiştir, doğru mu? E, dolayısıyla bu her insanın olmasa da e, bu konuda çabalayan, biraz da yetenekli olan insanların edinebileceği bir şeydir. Buraya kadar tamam. Sihir, göz boyama vesaire mucize değildir. Elde edilen bir şey insanların, bazılarının kendi inisiyatifleriyle yetenekleriyle yaptıkları şeyler mucize olamaz. Şimdi kardeşlerim mesela bir örnek vereyim size. Madem gece ve gündüzden bir örnek verdik. Bu ne dedik? Allahu Teala'nın bir kanunu yarattığı, mahlukatın istifadesine sunduğu gece ve gündüz. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Peki şöyle desek, mutlaka bugün mesela gece, değil mi? Sabah, gündüz olacak, dünyanın her yerinde. Bu geçerli bir şey mi? Hayır değil. Neden? Çünkü kutuplara gittiğinizde, kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz oluyor. Bu mucize mi? Değil. Bu Allahu Teala'nın yaratmış olduğu dünyanın ekseni ile alakalı bir durum. Tamam mı? İnşallah mevzu anlaşılmıştır. Olağanüstülükler mucize oluyor. Zaten örnekleri sizlerle birazdan paylaşınca daha iyi kavrayacağız mevzuyu. Şimdi değerli dinleyenlerim, peki mucizenin oluşması için ne gerekiyor? Onun da bazı şartları var. Konu kolay anlaşılsın diye. Şöyle bazı notlar aldım. Mesela birincisi mucize adet dışıdır olağanüstü bir hal olması gerekmektedir. İnsanların gözünün alıştığı bir şey değildir. İnsanları heyecanlandırır. Mesela bunlar nedir? Hurma kütüğünün ağlamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göremediği için. Ki hurma kütüğü ağlar mı canım demeyin. Topluluk oradaki sahabeler bu konuda ittifak etmişlerdir. Sadece bir kişinin duyması değildir. Onlarca kişinin bu konuda Efendim, sözleri vardır ki bunlara zaten Rabi diyoruz. Mütevâtir derecesindedir. Hurma kütüğünün ağlaması, ondan ses gelmesi nedir? Bir e, mucizedir. Normal bir olay değildir. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelene lütfen bir e, aklımıza getirelim. Şöyle ibret nazarıyla bakalım. Düşünün, küçücük bir çakmağı şöyle elinize yaklaştırdığınızda veya Şöyle bir semaver çayı içeceksiniz. Altta kömürün yanması gerekiyor. O küçücük koru elinize aldığınızda iki saniye tutamıyorsunuz. Ama koca bir ateş ve günlerce Nemrut tarafından onun emriyle kızgınlaştırılan ateşe bir insan atılıyor. İbrahim aleyhisselam ama yakmıyor. E, normalde yakması gerekiyor. İşte al sana mucize. Efendim... Suyun örneğin boğuculuğu olduğunu biliyoruz. İstediğin kadar yüzme bil. Yüzlerce metrelik dalgalarda ölüp gidiyorsun. Ama öyle bir mucize oldu ki Musa aleyhisselam zamanında biliyorsunuz ikiye ayrıldı su. Bir taraftan o ayrılma sırasında kendisi ve askerleri geçti. Firavun ne oldu? Boğuldu. Son dakikada tevbe edecekti, şu olacaktı. Demek ki bu da bir mucize. Mesela zamanımız olursa inşallah değiniriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok az bir yemeği dua etmesi, Allahu Teala Teala'ya yalvarması sonucu onun bereketlenmesi, çok fazla sayıda kişinin o yemekten nasiplenmesi. Bu da bir nedir? Aynı şekilde mucizedir. Evet, normal üstü olacak bugünün tabiriyle standart dediğimiz yani olması muhtemel yani o şaşırmayacağımız şeyler gibi yani bir elmayı şöyle havaya attığınız zaman yere düşeceğini biliyoruz yere düşmemesi zaten bir e nedir e, olağanüstü bir durumdur onun gibi ikincisi kardeşlerim mucize Allahu Teala'nın bizzat lütfu ile olur yani peygamberlerine emri ile olur, peygamberlerinin duası sonrası olur ama Allahu Teala'nın isteği ile gerçekleşmiş olur. Hiçbir peygamber kendi isteğiyle İsa aleyhisselamın ölülerle konuşması veya işte bir ölü insanı Rabbimizin Celle Celaluhu izniyle diriltmesi, diriltmesine vesile olması, işte Musa aleyhisselamdı, Nuh aleyhisselamdı, Süleyman aleyhisselam, İdris aleyhisselam Mucizeler gerçekleşti. Bu mucizelerin kendi inisiyatifleriyle olmadığını biliyoruz. Hepsi Allah'a dua ettiler ve etraftaki müşriklere veya inanmayanlara bir gövde gösterisi sunuldu peygamberler tarafından. Üçüncüsü, bir olayın mucize olabilmesi için onun karşı konulamaz olması gerekiyor. Düşünün, burada sihirbazlar var. Hatırlayalım, Musa Aleyhisselam sihirbazları karşısına çekti. Hadi atın bakalım ne yapacaksanız, onlar da şu yaldızlı, gözleriyle insanın baktığı zaman etkileyen, mesafenin ve meylin de kullanılması sonucu böyle sanki hareket ediyormuş gibi gelen bir takım şeyler kullandılar. Sihir bir kısmı bunları. Bu sefer... Musa Aleyhisselam ne yaptı? Allahu Teala'nın ona ilham buyurmasıyla beraber o da asasını attı, yılan oldu, hepsini aldı vesaire. Şimdi burada neyi gördük? Bu karşı taraf için caydırıcı olmak zorunda. Mucizenin mucize olabilmesi için bu gerekiyor. Siz de tabi biliyorsunuz her mucize mutlaka eğer inansın veya inanmasın ama karşıdaki insan tarafından Hayretle karşılanmıştır. Yok yani ki bu demişlerdir. Veya işte e, ayın ikiye yarılması mucizesinde bunu gördükleri halde etraftaki insanlar bunu teyit ettiği halde kibirlerinden dolayı, efendim e, inatlarından dolayı iman etmemişlerdir ama o anda hepsi sanki gözleri fırlayacak, kalpleri yerinden çıkacak gibi olmuştur. Bunlar eserlerde yazıyor. Tabi iman etmeyen etmiyor. Kalpler mühürlendikten sonra elden gelen bir şey yok. Bunu öğrendik. Bir başka madde, mucizeyi konuşuyoruz. Hangi peygamber Allahu Teala'ya dua etti veya Rabbimiz yerle Celaluhu, şu mucizeyi göstereceksin, şunu söyleyeceksin, bunu yapacaksın buyurdu. Burada o peygamberin bir iddiasına uygun olan mucize gerçekleşir. Yani peygamberin bir iddiası vardır. Siz benden bir mucize istediniz, ben bu, bu mucizeyi yerine getirecek değilim. Ben de sizler gibi bir kulum ee, ama sizin önderinizim. Rabbimiz Celle Celaluhu bir mucize verirse, şöyle olur, böyle olur dedi, onun iddiasına uygun bir mucize gelir. Çünkü ne dedik, hiçbir peygamber kendi e, düşüncelerine göre bunu var edemezler. Yaratıcı sadece ve sadece Rabbimiz Celle Celaluhu'dur. Bir başkası, mutlaka bir meydan okuma vardır mucizelerde. Daha önce bir uyarı gelir. Lut aleyhisselamı biliyorsunuz, iki melek gelmişti. O meleklere bile sapkınlıkları o kadar ileri derecedeydi ki, e, affedersiniz sapıklık yapacaklardı. Onu düşündüler. Tabii sonra uyarıldı. Lut aleyhisselam, yapmayın, etmeyin. Bakın benim kızlarım var. Helal yolda. Eğer evlenecekseniz, eğer... Şöyle şöyle bir durum yaşanıyorsa yani nefsinize gemburamıyorsanız kızlarım var. Buyurun evlenin. Azdılar. Bakın yapmayın, etmeyin en son Allahu Teala onların cezasını vereceği zamanda son bir uyarı yaptı. Başınıza bunlar gelebilir diye. Bunu diğer peygamberler de yaptı. Nuh aleyhisselam oğluna oğulcuğum, oğulcuğum dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bizler evlatlarımıza şöyle yan baktı, şöyle anlattı vesaire diye ne kadar farklı bakarken böyle bazen sabır taşımız eskirken sabırsızlanırken 950 sene inanmıyorum ben sana diyen e, ve mümin olamamış bir evladınız var ve hala oğulcuyum diyorsunuz gemi hareket edecek yavrum bak bu olacaksın ne diyor hayır ben şuradaki tepeye çıkacağım oraya kadar su gelmeyecek sonra gitti, helak oldu daha doğrusu. Her peygamber bu mucizelerden sonra bir de uyarıda bulunuyor. Bakın, bu Allahu Teala'nın izniyle bu mucize gerçekleşecek. Lakin inanacak mısınız? Bir kısmı inandı, bir kısmı inanmadı elbette. Günümüzde de olduğu gibi. Günümüzde de bahaneler üretilmeye devam ediyor. Allahu Teala'nın bunca ayeti varken, bunca her şey ortadayken hala. Ne diyoruz? Yani deniyor daha doğrusu. Efendim, şurası niye böyle? Şu hadis şöyle mi böyle mi? Bunları biliyorsunuz. Bir başkası mucize peygamberler gösteriyor demiştik. Burası çok önemli. Peygamber olduktan sonra mucize oluyor. Peki o kişi diyelim 40 yaşında peygamberdi. Ondan önce bazı Değişik haller, olağanüstü haller oluyor o neydi derseniz şu, buna irhas di, diyor e, alimlerimiz. Mesela Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda bazı mucizeler diye gördüğümüz harikulade olaylara şahit olduğunu biliyoruz. Ne demek bu? Çok sağlam kaynaklardan günümüze ulaşmış, mesela göğsünün yarılması. Şeytanın nasibinin alınması. Siyah bir nokta vardı ya, hatırlamışsınızdır. İşte o, o irhassa giriyor. Ne, ne demek bu Peygamberlik gelmezden önceki harikulade olaylar, öncü işaretler oluyor. Bir başka örnek verelim size. Hatırlamışsınızdır zaten Peygamberimizin aleyhisselam. Yolculuğu sırasında kendisine daha peygamberlik gelmemişti. Daha küçük yaşlarındaydı. Bir bulut onu ne yapıyordu? Güneşten muhafaza ediyordu yani. Gölgelik yapıyordu. Hatta o rahiplerden bir tanesi ne dedi? Şu dedi bulut dedi dikkat ettin mi? Şu dedi çocuğun dedi üzerinde mutlaka gidiyor. Ve bu senelerce devam etti. Alnındaki nur vesaire. Bunlar mucize değil de irhas denilen öncü işaretler oluyor. Mucize için peygamber olması, Allahu Teala hangi yaşta nasip buyurduysa o yaşta olması gerekiyor. Bunları sizlerle beraber paylaştıktan sonra, değerli kardeşlerim, şimdi geçelim. Az çok anladık inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerine. Bugün sünnete e, ittiba, yani sünnete yapışan hem Kur'an, hem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyeleri vardır diyen insanlara karşı bir cephe açılmış. Tabi bu cephe daha öncesinde söyleyelim. Allah'ın izniyle başarısız olacağı çok önceden belirlenmiş bir cephedir. Allahu Teala bu cephede bizi en önde olanlardan eylesin. Neden? Allahu Teala'nın yardımı kesindir ve zafer Allahu Teala'nındır. Niye böyle söyledim? Şundan dolayı. Siz kime savaş açıyorsunuz? Alemleri yaratan Rabbimiz Celle Celaluhu, en sevdiği kulu ve Resulü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yaratmış. Bize örnek teşkil ettiğini emretmiş. Onun yolundan gideceksiniz buyurmuş. Birileri çıkıyor, sünnete ittibanın, sünnete inanmanın, ehli sünnetliği tartışmaya açmaya çalışıyor. Bu, bu büyük bir cehaletten kaynaklanıyor. Ama neden biliyor musunuz? Her kafadan bir ses çıkıyor. Tükürük bizi olan herkes bir şeyler söylüyor. Nasıl olsun yutuyorsunuz ve sesiniz çıkıyor, ses telleriniz çalışıyor, nefesiniz geliyor. Bunun nereden geldiğini düşünmüyorsanız söylüyorsunuz. Ama biz onlardan olmayacağız. İşte bakın, şimdi anlatacağım mevzular. Bazıları için bir e, film gibi veya çok fazla film izledikleri için söylüyorum. Bir magazin programından böyle çıkmış bir tanıtım gibi gelebilir. Ama bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen olaylardır. Zaten bugün sünnet-i tartışmaya açan bazı insanların esas sebebi hepsinden bahsetmiyorum. İşte arada zayıf hadisler var mı yok mu onları söyleyenlerden bahsetmiyorum. Ama hadis kelimesini duyduğu zaman hepsine topyekun reddeden insanlara, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem. Ne gerek var diyenler için söylüyorum. Kardeşlerim, ayın yarılması olayı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Peki bu ayın yarılma hadisesi ne oldu? Şöyle, müşrikler, inanmayanlar birçok defa peygamberleri yalanladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler bir gün. Sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Zaten biz buna inanmış olsak biz iman ederiz senin Rabbine ve senin onun celle celaluhu kulu ve resulü olduğun sallallahu aleyhi ve sellem tasdik ederiz. E böyle bir şey yok, inanmıyoruz. Bir mucize göstersen mucizeyi Allahu Teala'nın vereceğini kendilerine aktardıktan sonra eğer böyle bir şey olursa siz iman eder misiniz? E şüphesiz. Hep öyle dediler. Daha sonra Allahü Teala'nın isteğiyle, emriyle ay ikiye yarıldı arkadaşlar. Hatta nasıl biliyor musunuz? Eserlerde yazıyor, şu an vaktimiz fazla olmadığı için şöyle bir izah etmeye çalışayım müsaadenizle. Ayı böyle düşünün. Ayın yarılması bir çizik atılması gibi aklınıza gelmesin. Bildiğiniz ay iki parçaya ayrılıyor. Ve bir tanesi Ebu Kubeys dağının bilmem hangi yerine bir tanesi öbür tarafa gidiyor. Tabii bu harikulade olayı görenlerin bazıları etkileniyor, secdelere kapanıyorlar ama bazıları da iman etmiyorlar. Hatta diyorlar ki, bu bir büyüdür, bir göz yanılmasıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar büyük bir büyücüdür haşa diyorlar. inanmıyorlar Biraz zaman geçsin de şu şu kafile gelecek ilerden. Onu bekleyelim. Onlara da soralım. Acaba sadece biz büyülendiğimiz için mi böyle ay ikiye yaramış gibi görüyoruz? Gerçekse o kervandan gelenlere sorarız. Bizim dışımızda başkaları görüyorsa da o zaman nedir? Gerçektir dediler. Gerçek olduğu ortaya çıktı. Yine iman edenler oldu ama etmeyenler de. O yüzden Allah dostları boşuna demiyor kardeşim. İman en büyük zenginliğindir. İmana sahip olamamış o kadar insan arasında Rabbimiz Celle Celaluhu sana imanı bahşetmiş. Paranın olmadığına, boşandığına, senin hakkında kötü zan beslediklerine, ne bileyim hasta olduğuna, istediğin bir hayat yaşayamıyor olmana üzülme. La tahzen. Milyarlarca insana nasip olmayan şu İslam sana oldu ki diğerlerinin Müslüman olmasına da bizler vesile olalım. Abi. İnanmadılar. Sonra ne oldu bakın. Ayet olduğu için birebir bir okumam gerekiyor. Kamer suresi zaten yine ay anlamına geliyor. Buyuluyor ki, ''Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler.'' Eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Kamer suresinin bir ve ikinci ayetler. Hani peygamber ve mucizelerini Topyekün reddeden yüruh var ya, Allah hidayet etmiyorsun. Bazen düşünüyorum, kendi sorumuzu da bilmediğimiz halde, üzüldüğüm için sıradan bir vatandaş, bir Müslüman olarak, ne kadar kolay bir şey, bir denklem ama bir insanda o kalp katılığı olduktan sonra bu denklemi çözebilmek imkansız olabiliyor. Çok dua etmemiz lazım, çok şükretmemiz lazım. Ya Kur'an'a inanıyor musun? İnanıyorum. Ya Kur'an-ı Kerim'de senin o postacı dediğin, senin benim gibi bir insan ne sallallahu aleyhi ve sellem demek, ne salavat okumak falan dua etmek... Kendisinin şöyle bir görevi vardı işte, haşa, diyen insanlar için söylüyor. Senin hakkında böyle bir ayet var mı kardeşim? Ne demek sıradan bir insandı? Evet, beşerdi, bir melek değildi. Ama ne demek sıradan yani? Aramda protokol istemiyorum diyenler de oluyor mesela. Bunlara gerek var mı? Bakın, Ay'ın Yarılması Hadisesi, Kamer Suresi'nde bir ve ikinci ayette geçti. Mesela bir başka... E, mucizeye geçiyoruz. Cabir radıyallahu an bunu da anlatıyor. Bir de hadis okuyalım. Hudeybiye tarafına gidiliyor. Orada susuzluk çekilmiş. Efendim abdest alacaklar. Aynı zamanda hayvanlarını sulayacaklar. Kendileri su içecek. Ama çok sınırlı su var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Bazıları efendim Şöyle bir sorunumuz var. Suyumuz çok azaldı. Ne yapabiliriz diye. Dua buyuruyor. Allahu Teala kendine ilham ediyor olmalı ki. O da şöyle küçük böyle bakırdan bir kap düşünün. Suyu getirmişler, oraya koymuşlar. Böyle bir su kaç kişiye yeter yani? Bırakın sizin içmenizi, hayvanlarınız bile affedersiniz bundan. Doymaz ya, nasiplenmezler. Bereket buyuruyor. Elini daldırıyor, çıkartıyor, daldırıyor, çıkartıyor. Şu şekilde parmaklarında su çıkıyor. Cabir radıyallahu anh rivayetinde. Hudeybiye'de soruyorlar bunu ravisine, yani hadisin nakledene. Kaç kişilerdi bunlar? O da araştırıyor ki, biz diyor o zaman neredeyse 1500 kişiydik orada ama... Öyle ki, daha fazlası da olsaydı, bu daha fazlasına da yetecekti. Allahu Ekber ve Lillâ Kardeşlerim, peki İsra ve Miraç hadisesine ne dersiniz? Bildiğiniz gibi İsra ve Miraç, gece yürüyüşü deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği, harikulade olayların ceryan ettiği bir, durumdur. Bununla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de çok net ifadeler vardır. Daha önceki yayınlarda da sizlerle beraber paylaştık. Mesela hemen onlardan bir tanesini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresinde geçiyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işiten ve görendir. Kur'an-ı Kerim. İşte mucize dedik, o mucizelerden bir tanesiydi, İsra ve Miraç. Daha bilinen ismiyle Miraç hadisesi. Miraç hadisesini sahabe efendilerimiz duydu, müşriklerin de haberi oldu... Kendileri bunu öğrendikten sonra tabii inanmadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dostu olan Ebu Bekir anh, onların da saydığı, e, ticareti çok iyi bilen konum sahibi bir insandı. O başka bir yerdeydi. Onu beklediler gelince, dediler ki senin haberin var mı? Ne oldu? Senin arkadaşın var ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kadar şu kadar mesafelik yer var ya, evet oraya gitmiş. Ondan sonra. şu Şunları görmüş, bunları görmüş. Böyle, affedersin, haberler veriyor. O diyorsa doğrudur. Gerçekten diyor dedi mi? Düşünüyor, gidiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ya Resulallah. Buyur. Bunlar bunlar duydum. Doğru mudur? Doğru. Subhanallah hiç acaba vesaire falan demiyor. İşte Sıdk Ebubekir Sıddık radıyallahu an. Selam olsun ona. İşte böylece İsra ve Miraç hadisesi oluyor. Bazı örnekler var. Hurma kütüğü hastaların e, efendim iyileşmesi duası Allahu Teala'nın bunu kabul etmesi, devenin konuşması mesela. Bunlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden kardeştir. Dolayısıyla bu mucizeleri sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğiz. Yarınki programda inşallah ne dedik? Bir hafta radyo yayınımız olmadığı için stüdyolarımız yenileniyor. Bir çalışma e, var. Ondan dolayı Halil İbrahim sofrası programı olmayacak. Bizler de e, bu... E, İmkanlarla inşallah sizlerle olacağız. Mucizelerde nerede kaldık? Yarınki programımızda bu sefer ikinci bölüme geçeceğiz. Hemen başta sizlerle paylaşayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden en büyüğü alimlerimiz böyle anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim'dir. Bu bahsetmeye çalıştığımız, bereketlenmek için okuduğumuz mucizelerin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Peki Kur'an-ı Kerim'deki mucizeler nelerdir? Neden mucizedir? Nelerden bahsediyor? Bu işin bir bilim, ilim tarafı var. Geleceğe ait bir şeyler buyruluyor. Geçmişe ait çok ayrıntılı bir şeyler var. En etkili edebiyatın o zamanlar için en iyisi konumunda olan Arap Yarımadası'nda Allahü Teala meydan okuyor. Böyle bir sözünüz varsa buyurun. Siz de yazın. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorlar ya müşrikler. Hadi getirin bakalım aynısını. Buyuruyor. Hem anlatımı, hem belagatı, edebiyat bakımından zenginliği, geçmişten gelecekten ayrıntılarıyla bahsetmesi. Bugün yağmurlardan. Anne karnındaki çocuğun haline kadar, dağların denge unsuru olmasına kadar, Kur'an-ı Kerim'de ne mucizeler var, ne mucizeler. İnşallah onları da yarınki programda bahsedeceğiz. Peygamberlerin mucizeleri bitmeyecek. Bugün sadece buraya kadar sizlerle paylaştık. Yarın inşallah yeni bir programda beraber olmak ümidiyle vaktinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sürçülisan ettik. Affola. Program başında sizlerle paylaşmıştım. Yayında bazı aksaklıklar olabilir, imkanlar dahilinde yapıyoruz. İdare edelim birbirimizi. Hiç yayın yapmıyor olmaktansa böylesi daha iyidir diyoruz. Ve bir açıklamada yapayım. Düşünen insanlar için YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalının linki şu an izlediğiniz videonun altında olacak. Düşünen insanlar için. Kısa bazı paylaşımlar isteyen kardeşlerimiz oluyor. Ben 50 dakika, 1 saat dinleyemiyorum. Vaktim yok diyor veya sıkılıyor kardeşlerimiz. Böyle 3 dakika, 5 dakika şiirler, tefekkür hikayelerini paylaştığımız, düşünen insanlar için kanalı var. Daha önce söylemiştim, reklama açmayı düşünmüyorum. Allahu Teala izin verirse, güzel şeyler anlatırken pat diye bir reklamın sizinle beraber olup da onu izlemek zorunda bırakmayı, bu yüzden para kazanmayı da istemiyorum. İhtiyacımız olduğu halde, onu ilerletmeye çalış, reklamı atla derken bir sürü gayri ahlaki şey izletmek istemiyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu izletmesin. Bununla ilgili Düşünen insanlar kanalında Katıl Butonu diye bir şey var. Bazı kardeşlerimiz diyor ki, o daha önce ne güzel bedavaya izliyorduk, artık paralı mı izleyeceğiz? Mübarek insanlar, zaten amacımız para kazanmak olsaydı, şu andaki sizinle yayın yapmaya çalıştığım kanalda ciddi rakamda paralar elde edilebilirdi. Bunun teklifleri de bize geldi. Allahü Teala yolundan ayırmasın. Bununla ilgili bir çizgimiz var. Kim ne yapıyorsa yapsın. Şu hoca bu kişi reklam alıyormuş, almıyormuş, iş caiz mi değil mi değil. Biz temiz yapmaya çalışalım. Biz kendimizden sorumluyuz. Dolayısıyla ama... Ben illaki yardım etmek istiyorum diyen kardeşlerimiz oluyor. O yüzden bu katıl butonuna tıklıyor. Her ay isterse bunu devam ettiriyor. İsterse ben bir defaya mahsus bunu yapıyorum diyor. İkinci defa, ikinci ayda kartından bunu iptal ediyor. Yani YouTube'a girip de iptal edebiliyor. Bu neyi kazandıracak? Kimseye bir şey kazandırmayacak. Kimseye bir şey de kaybettirmeyecek. Yani ben üye olmak için düşünen insanlar için sayfasına girdim. Yani İbrahim Soy'dan Erden sayfasındaki videoları izleyemeyecek mi? İzleyeceksin. Hiçbir fark yok. Sadece bize çok sayıda mail geliyor. Nasıl yardım edebiliriz? Kardeşim ben dernek değilim. Bana İBAN numaramdan şundan bundan bir şey gönderemezseniz. İşini resmi yolu bu. Bunun da vergisi şusu busu var. Merak etmeyin. Hepsi devlet gözetiminde olacak. Ben kimseye bana şu kadar yardım edebilir misin? Şunu alacağım falan diyemem. Ya ben bu hizmetten bir yerinde olmak istiyorum, istifade etmek istiyorum diyen birileri için. Al kardeşim, katıl butonu burada. İsteyen bunu yapsın diyorum. Tekrar ediyorum, istemeyen de başımızın gözümüzün üstüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herhangi bir değişiklik yok. Ne bir sohbetimizi satıyoruz, muhabbetimizi satıyoruz, affedersin ne de sizi satıyoruz. Siz rahatsız olmayın diye... Biz gördüğünüz gibi şu anda internet kaç kez gitti bilmiyorum. Bu şekilde yeni yapmaya çalışıyoruz. Allahu Teala samimiyetten ayırmasın bizleri, doğru yoldan ayırmasın. Yarın mahşerde bize verdiği nimetlere karşı güzel cevaplar verebilen ve rızasına ulaşan Müslümanlardan eylesin. Yarın Kur'an en büyük mucizesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu sizlerle paylaşmak üzere. Hepinizi en emin olana emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.